وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ من نفس نَفْسِ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا مِنْ كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ الله إِنَّ اللَّهَ كَ يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصبح لكم أعمالكم ويظهر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد Allahü Aleyhi ve Sellem. Ve şerl-i umur muftatıha ve ve dalala ve Allahu ve Rabbin bizi ve sizleri ateşten korusu. Bugünkü sohbetimizin mevzusu başlığı geçmiş ümmetlerin dalalet sebeplerinden birisi de tevessüdür. Yani mevzunun başlığı tevessüdür. Yani geçmiş ümmetlerin dalalet sebeplerinden birisi gayet meşru vesileler edilmeli. Bizim tevhi ehli olan kimselerin Sohbetleri, tevessül mevzunu işlerken devamlı bunu dua ile ilişkilendirirler veya şefaatle ilişkilendirirler. En yakın ala, alakalı bu iki meseleyle gördükleri için tevessüle böyle girerler. Halbuki siz daha önceki derslerde hatırlarsanız, tevessülün en çok, yani sebebe tevessülün, mevzusunun en çok geçtiği mesele hangisidir? Tevekkülde geçmişti. Hatırlarsanız. Yani tevekkülün bile gerçekleştirilmesinde esbaba tevessül yani <gülüyor> sebeklere tevessül Allahu Azze ve Celle'nin rızasına ters değil. Bilakis muvaffaktır. Sebepleri ihmal ederek tevekkül ise şeriata münafidir bütün her şeyi sebebe vererek müsebbibi unutmak ise kişiyi şirke kadar götüren sebeplerden birisidir. Biz burada şu ana kadar bu mevzuyu işleyenler sadece dua ve şefaatle ilişkilendirmişlerdir. Bu münhasram yapılıyorsa yani vesile sadece dua ve ibadette ele alarak işlenmiyorsa vesileye, sebeplere dönük ilişki, bu mevzudaki bilginin kısır kalmasına sebep oluyor. Eğer dikkatli bir şekilde o dersi dinleyip ve o mevzudaki Risale'yi okumuşsanız İbn-i rahim Allah'ın Risalelerinin birisinden bizim Allah'ın rızasını kazanmadan öncelikli ilk olan vesile Allah Resulü Muhammed ﷺ'ın vardır onun din adına söylediği, işlediği her şeyi Allah azze ve celenin rızasına muvafık, yani Allah azze ve celenin sevmesine sebep olduğunu. Eğer birisi Allah'ın kendisini sevmesini istiyorsa, Muhammed'e ittiba etmek en güzel vesiledir. Çünkü Allahu Azze ve Celle in كُمْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ Muhammed'de ki onlara eğer siz Allah'ı seviyorsanız, yani sevdiğinizi iddia ediyorsanız bana tabi olun der. Görüldüğü gibi Muhammed aleyhissalâtu vesselam'a ittiba, Allah Resulü'ne ittiba, Allah'ın bizi sevmesine vesile Bununla şunu diyoruz, Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a ittiba, ittiba derslerini dinleyenler görmüştür. İtaatten daha sonra görülen bir mertebe olmasına rağmen ittiba Resul'a uyma, harfiyen onun söylediklerine yaptıklarında onu örnek alma, iyi içine alan daha daha kamil bir ibadet şeklinde her şeyiyle O'na ittiba etme. Çünkü emredilen emredilen şeyi iyi yapmaya ilkiyat anlamında ele alınır. Ama ittiba ise O'nun yaptığı her şeye tabi olma. O'nun hükmünü sormadan. Yani bu meselede Resul'e ittiba ne anlam taşır? Hükmü nedir diye sormadan Resul'e ittiba Allah'ın bizi sevmesini bize yakalandırır. Eğer Resul'e ile Allah Subhanahu ve Teala kullarını sevecekse, buna vesile ise işte vesilelerin en güzel. Onun için burada diyelim ki size bir kulluk eylemi ama bu kulluk eylemini gerçekleştirmede aynı Aynen rızkı düşünün, rızkı celpte. Onda da bahsetmiştik hatırlarsanız vesilelerden yani esbaba yapışmak sebeplere yapışmaya rızkı cezbetme ve Allah'ın takdir ettiği rızkı elde edebilmek için bizim tevessül etmemiz gereken bazı sebepler önerilmiştir. Çocuk sahibi olmak istiyorsan evlenmen gerekiyor. Onun için bir sebeplerin meşruluğunu sadece ve sadece duada, şefaatte düşünmemeliyiz. Düşünün. Çocuk sahibi olmak isteyen Meşru sebebe yapışmalı. Yani gayet meşru ilişkiden bir çocuk haram yolla elde edilendir. Yani meşru bir şekilde nikah dairesi içerisinde elde edilen bir çocuksa bu Allah'ın rızatına muvafıf bir iştir. Yani helal olan şeklidir. Onun için rızkta da nasıl haram ve helal diye vesileleri ayırdıysak kumluk adı altında eyleme dönüştürdüğümüz bütün amellerde vesile olacak sebeplere, tevessül edeceğimiz sebeplerin meşruluğuna dikkat etme zorundayız. Onun için burada geçmiş ümmetlerin balalet sebeplerinden birisi de tevessüldür. Esbaba sebeplere yapışma. Yani gayrı meşru sebeplere yapışma. Aynı anda Resul'e itaat dediğimiz şeyden onun emirlerini yapmaktır. Resul'e itibar dediğimizde ona tabi olmaktır. Onun dışında birisine tabi olma, bu tabi olmayı taklit merkebesinden alın, istediğiniz boyuta götürün, Resul'e itaat aracı konumundaki olan başkasına itaatle özdeştirilmemeli. Çünkü bu gayrimeşgul sebeplerden sayılır. resul ittiba da böyledir. Biz ittibayı, örnek almayı Resul'a kasretmeliyiz. Hatta bazen sohbetlerimizde örneklik, Resul tek örnek gösteriliyor. O zaman onun örnek olarak sergilediği her şey bizim için bir misaldir. O zaman insanları katliyetle asıl da örnek değil veya, veya şöyle olabilip Resulün örneklik bir meselesini bize aktarmada izah yapıyorsa sözlü, çünkü o erimeyen bir asıldır. Zebal bulmayan bir asıldır. Her bakan, ben yanlış da görsem, bir başka bakan onu doğru görür. Ama insanlar onun yerine, onun önüne konularak, örneklik teşkil edilecek makama çıkarılırsa, burada gayrimeşru bir sebebe tevessül vardır. Onun için, Sebep, meşru sebep denildiğimizde gayrimeşru, bunu rızkta misal verirken demiştik, ticaret meşru bir sebeptir. Ama bunu haramlaştıracak unsurlar olmamalıdır. Aslen haram, içkinin ticareti de meşru diyemezsin. Ticaret meşru ama bunun içinde de bir meşrulluk vardır. Ticaret meşrudur, aslı da meşrudur. Ama bunu haram edecek yemin gibi, müşteriyi aldatma gibi, sahtekarlık karışmaması gerekiyor. Onun için bazı şeyleri biz e, sebep oluşluğunu görmediğimiz için onu bir itaat kelimesi altında almışızdır. Bir ittibat kelimesi anlamında almışızdır. Ve bu sefer onu iyi tahlil edebilmek. Çünkü iyi görürsen ancak tahlil edebilirsin. Bunları birbirinden ayırt edebiliyorsan tahlil edebilirsin tahlil edilmeyince de her şey bizim zihnimizde karışmıştı. Mekkeli müşriklerin Allah'tan gayrı ilah edinme, yani gayrı meşru vesilelere tevessül ederek şefaatçiler edinerek Allah'tan gayrı ibadet etmelerine ile itam edilmelerine sebep olmuşlardı. Şimdi bu anlattığım ee, dersimizin mevzusu olan iki aslın kaynağını teşkil eden şimdi burada Mekke'li müşrikler Allah'tan gayrı ilah edinmişlerdir Allah'tan gayrı ilah edinme nasıl bir anlamla içi doldurulmalı kendileri katiyetle biz bunlara Allah'tan gayrı ilah ediniyoruz dememişlerdir bu bir ne yapmışlardı da? Onları ilah edilmişlerdi. Hangi söz ve fiilden dolayı onlar onlar ilah edilmişlerdi? Edilmişlerdi. Burada ilah kelimesinin yerini değiştirirseniz, vesile koyun, şefaatçi koyun, ne derseniz deyin, aracı olan her şey bu kelimeyle özleştirerek düşünün. Veyahut bu ilah edinilen şeyler diyelim, Taş mıydı, ağaç mıydı, canlı mıydı, facir miydı, fasık mıydı, neydi? Çünkü vesilenin kimliğini tespite yarardı. Bunları şimdi şöyle özdeştirirsen, Resul'ün Allah'a itaatte, ona kullukta İbn-i Teymiye'nin ile Allah Resulü'nün getirdiklerine muvafık olarak ona kulluk etmektir. Çünkü Resul'ün getirdiği Kulluk beyanında Allah'ın rızasına muvafık olmayan hiçbir şey yoktu. Çünkü kulluğu tarif ederken de Allah'ın, İbn-i Teymiye'nin imani boyuttaki tarifinde Allah'ın razı ve hoşnut olduğu, söz ve kabir, batini ve aşikar ne varsa bunların hepsi kulluktur diyor. Yani şöyle diyelim Allah'a kulluk, Resulün tarifinin dışında bir sebeple tevessüs edilerek takdim ediliyorsa mutlak bu vesilede gayr-ı meşruluk mevzubahis olur. Ancak Resulün meşruluğu mevzubahistir. İlim evlinin de bize bu meseledeki sebebiyetli nedir? Allah'tan, Resulünden gelene aktarma göre. Aktarma görevinin dışına çıkararak Kendisinden kattığı her şey bu meşru yola aynen ticaretin aslı helal ama o ticarette yalan, sahtekarlık, müşteriyi aldatma gibi şeyler karıştırdığına onun meşruluğu bozuluyor. O ibadet zayi yani zarara oluyor. Öyle bir noktaya geliyor ki bazen onu geçersiz kılıyor, bazen o amelin bizzat kendisi geçersiz kılındığı gibi sağa geçerli olan amellerin de iptaline sebep olabilir. Onun için burada ilah edindikleri kimlerdi? Ve hangi söz ve fiilen onlara ibadet etmiş sayıldılar. Allah orada ve Celle ki Ela lillahi dinul halis. Burada halis bir kulluk ancak Allah'a takdim edilir yani Allah'a takdim edilen bir bir kulluk ancak ihlaslıdır. Halis yani o kulluğun içinde eldeğin burada kulluk anlamında. Yani din adıyla tesmiye edilen her şey tek adı. Din ancak ona ait kılınsa her şey ile şöyle diyelim kıyan Allah'ın bizden talep etmiş olduğu ibadetlerden birisidir. Tebakkül bizden talep ettiği ibadetlerden birisidir. Ruku bizden talep ettiği ibadetlerden birisidir. Eğer tebakkül'de ufak bir arızaki mevzusunda da işlediğimiz gibi karışacak olursa, vesilelere tebessül etmeden veya Allah'tan gayli birisini öne alarak ancak yani vesileye itimat edip Allah'ı ikinci sırada bırakmak ne gibi bir şey karışır tabii bir secde bu secdeyi Allah'ın bizden istediği gibi yapmamız gerekiyor. Rukuya Allah'ın istediği gibi yapmamız gerekiyor. Saf dahi bir ibadet eylemidir ama onun istediğimiz gibi, onun istediği gibi yapmamız gerekiyor. Bu manada baktığımızda ibadetlerdeki hassasiyeti yoğunlaştırdığımız gibi şu anlaşılmamalıdır. Ne zor şeymiş bu ibadetlerin edası dedirtmiyor bize. Aksine bu gibi bir izah, bu gibi bir yaklaşım, onları bizim hayatımızın her safhasının, bizzat kendisiyle iç içe olduğunu gösterdiğimizde, bunu kolaylaştığını görülür. ve eldin ethadu min dunyai Allah'tan gayrı, buradaki damir Allah Azze ve Celle aitti. Allah'tan gayrı kendilerine dostlar, evliyalar edinenler. Şimdi bu kelimeyi bulunduğumuz ortamda e, vurgulayıcı şekliyle telaffuz etmemiz gerekiyor. Burada Allah'tan gayrı ilahlar edindiler dersek bu anlama gelir. Ama bu toplumda vurgulamaz. İstenilen şey vurgulanma. Dostlar desek bu da vurgulanmaz. Bu toplumda bunun vurgulayacağı şekli nedir? Bu kelimenin telefuz olduğu gibi edildiği gibi onu bırakmak. Allah'tan gayri evliyalar edinenler. Allah'tan gayri evliyalar edinenler. Ma na abduhum illa l yukaribuna ila Allah Bizi daha çok Allah'a yaklaştırsınlar diyor. Şimdi. Bu kelimeyi Türkçe'ye tercüme ettiğinizde Allah'tan gayrı edindikleri evliyaları ne için edinmişler? Vesile, değil mi? Allah'a daha çok yakın olmak için onları vesile edinmişler. Önce burada gayrı bir meşgulü serd ediliyor. Gayrı meşru'nun yanında Mekke'lerinde niyetlerini çok Tafiyane olduğunu gösteriyor. Masumane. Nasıl? Bizi daha çok Allah'a yaklaştırsınlar diye. Allah'a daha çok yaklaşmayı istemek kötü bir şey değildir. Niyet iyi. Ve buna sebep onları dost edindik. Evliyalar edindik. Şimdi. Burada bu yaptıkları fiilin adı yani ibadet denilmesindeki kasıt, oradaki vesile edindiklerini ibadet ediyordu. Önlerinde ibadet anlamının içini doldurduğumuz fiillerden birisiyle bir takdim yok. Yani toplumun kıyam yok, rükü yok, secde yok. Ne yaptılar ki bunlara ibadet etmiş sayıldılar? Ne yaptılar ki onlara ibadet etmiş sayıldılar? Onlar da ne gibi bir güç gördüler ki Allah'a daha çok yakınlaşmalarında vesile olacaklar. Harbuki ki ibadetin umumunda Allah'a bir yakınlaşma içeriği vardır. Ama sebep olarak Resulü öne alıyoruz. Onun dışında hiç kimseyi burada vesile olarak kullanamayız. Ayrıyeten bunlara Allah'a bizi yakış, daha çok yakın yaklaştırsınlar derken onların naz ve niyaz da Allah'a nazları geçtiğinden dolayı böyle derler. Tasavvuf de bunu. Çünkü onlarda bir naz makamı vardı. Niyaz makamının üstünde bir de naz makamı vardı. Naz makamı nedir? Naz ederek isteme. Yani kıramayacağı birisinin Naz, naz ettiği kişi, o güce sahip olan ondan aracı olarak istemez. Benim hatırıma demesi gibidir. Halbuki burada bir talih koyacak olursak, eğer iyi bir hadis okuyucusu isek, bundan önceki dersleri takip ettiysek, Resul Kur'an'da, sünnetten, allah Azze ve Celle'nin medhetti, övdü, en son nebi olarak yollanılan birisi olma sasebiyle, bu makamların en üstünündedir. O bile halası, Ümmhaniye, kızı, Fatıma'ya neftinizi ateşten satın alın diyor. Yarın benim dahi size bir faydam olmaz. Burada ne var? Sakın ha! Ateşten kurtulmak için beni vesile edinmeye falan kalkmayın. Benim size faydam olmaz diyor. Eğer Resul'ün böyle bir yetkisi, salahiyeti olsaydı, bunca makamına rağmen, Allah katındaki makamına rağmen, böyle bir makam olsa, Allah Resul'ün olurdu. Şimdi burada, zihinlerinize onun vesileliğindeki bazı şeyler karıştırılmamalıdır. Mesela nedir? Allah Resul'ün, yarın kıyamet günü, şefaat sahibi olduğu, bu yetkinin ona verildiğidir. Ama Allah'ın izin verdiklerine şefaat edecektir. Bu meşrudur. Onun şefaatçiliği meşrudur. Allah'ın izin verdiklerine, yani Muhammed'e hasreten izin verdiğine dair bize gelen nakiller var. Ama onun kime şefaat edeceğine dair bir beyan yok. Genel ifadede bunu yapan şefaatime nail olur, benim şefaatimin ümmetimin büyük günahkarlarına diye bazı taksisler var. Ama doğrudan doğruya onun şuna şefaat edeceğine dair belirli bir isim, beyan ve tayin yoktur. Resul'ün ya Allah'ın yapmadığı, Resul'ün haber vermediği bir tayin olursa, işte bu burada meşru bu vesile, gayrimeşru ilişki kurdurmadı Bunu bazen şöyle derim, bazı bidatler vardır toptan dine sokmadı. bazı bidatler vardır az dinde olup ona karıştırılan bidatler vardır. Bu fukaha kendi dilinde izafi bidatlar diye ifade edilir. Ama birileri tutuyor ne yapıyor? Bidat diyor, bidat-ı hasene de var diyor. Yani bidat-ı hasene dediğin şeyi Allah'ın rızasını kazanmada vesile kullanırsan bu da gayrı meşhur. Burada dikkat ederseniz daha önceki duymuş olduğunuz ayetler nasıl? Duymadığınız şeyler değil ama vesileyle ilişkilendirerek hareket ederse en uç noktada bu toplumun bu meselede yani gayrı meşru vesile edilmeden düştüğü bela bir dua şefaat değildir. Ha ne yapıyor şimdi? Resul şefaat ederse, Resul'e has olan bazı özellikleri kıyasla ondan kayrına da hamlediyorlar. ediyorlar. Bunlar da bunu yapar, o yaptıysa diyerek. Bunu çokça görürsünüz. Bu da gördüğünüz gibi illa meselelerde ona haram, bunu haram etmek Değildir kıyastan gelmem nekiceden. Yani kıyası çok farklı şeylerde de yapıyor. İblis itaatsizliğinde kıyas getirmiştir. Adamlar tutuyorlar Musa Aleyhisselam'ın arkadaşının, Musa'nın bilmediği şeyleri bilmesinden dolayı demek ki nebilerin dışında, nebilerden de daha çok bilenler olurmuş alıyor. Ondan sonra evliya dedikleri kimselerin haşa, ne Nebiler'in bilmediği birçok şey bildiğini bunlar düşünen düşülen belalardı. Onun için dinde gizip edilen bir şeyi, hasreten örnek verildiği yere has kılmamak gerekiyor. Ama onu da umuma nasıl teşmil ediliyor bunu da bilmek ayrıca üzerinde durulması gereken bir meseledir. Şimdi bu ayet okunurken yine Yunus suresindeki bir ayet-i kerimeden Mekkelilerin ahvalinden bahsediyor. Diyor ki Ya abuduna min dunillahin Allah'ı bırakıp yani Allah'tan gayrına ibadet ediyorlar. Kendi üstlüğümüzde bunu tercih edelim. Ayının Allah'tan gayrına ibadet ediyorlar. Kime? Şuradaki edindikleri evliyalara. Başka bir yerde ilahlara. Burada evliyalar ile ilahlar eş anlamda kullanılıyor. <gülüyor> evliyalar ile ilahlar eş anlamda kullanılıyor. Kimmiş bunlar? Önce مَا لَا يَدُرْرُهُمْ وَلَا Ne zarar vermeye, ne de fayda vermeye muktedir olmayan kimselere ibadet ediyorlar. Bunu Kur'an'da serpiştirilmiş şekliyle geçmiş ümmetlerde de bulabilirsiniz. Ee, biz şimdi geçmiş ümmetlerin delalet sebeplerinden birisi olarak bunu zikredersek verdiğimiz öncelikli örnek Allah Resulünün muhatap olduğu insanlardaki mesele ile ele başlıyor. E, e, sohbetimize başlıyoruz. Baktığınızda mesela Musa e, İbrahim Aleyhisselam kavmiyle sahiplerindeki olan olaylara baktığınızda onların kendilerine bile faydası yok. Kendisine faydası olmayan, yani kendisinden zararı edemeyen, faydayı celbedemeyen ki bu Resul eder, verilen bir müddetir. Muhammed de ki onlara, kaybın anahtarları benim elimde değil. Eğer kaybın anahtarları benim elimde olsaydı, kaydayı çoğaltı, zararı azaltırdım diyor. Neden Resul'den örnek veriliyor? Haca Resul böyle bir şey söyleyeceğinden değil. Resul böyle bir şey ima ettiğinden de değil. Yani imaen bile böyle bir şey onun söz ve anlaşılmaz. Resul'e böyle söyletirilmesinin sebebi nedendir? Resul dahi buna muktedir değilse ondan gayrı kim kim muktedir olur? Ha Resul hayattaydı. Hayattayken de buna sahip değildi. Öldükten sonra da sahip değildir. Resul böyle bir şeye sahip değilse Ondan sonraki Ebu Bekir, Ömer, sahabe, ondan sonraki ilim-elik kim olursa olsun fayda vermeye ve zarar vermeye muktedir değildi. Fayda veren de Allah'tır. Zarar veren de Allah'tır. Kime faydayı takdir etmişse kimse onun önüne geçemez. Kime zararı takdir etmişse onun önüne geçemez. Dikkat ederseniz insanlara faydalı, zararlı olmadan bizim görevimiz vesileler üzerindedir. Çünkü bunlar birer imtihan sürecindeki malzemelerdi. Sonra diyorlar, "Yekuluna <gülüyor> haula isfa a'ma indallah." Zarar veremiyorlar, kendilerinden defedemiyorlar, fayda veremiyorlar, kendilerine menfaat de sağlayamıyor bunlar. Ondan sonra bize şöyle diyorlar. Bunlar bizim Allah katındaki şefaatçilerimiz. Bunlar Allah katındaki şefaatçilerimiz diyorlar ve celle de kul, Allaha bimalaya, ve Yani siz Allah'a yerde de gökte bilmediği bir şey mi haberleri öğretiyorsunuz. Allah size bunları şafac edinin demedi, değil mi? Diyelim ki Allah resulü, Allah azze ve celle bize gelen haberlerden Muhammed aleyhissalatu ve selamı edinebiliriz. Ama nasıl? Allah'ın bizi Muhammed'in şefaatine nail et diyerek. Resul'ün vesileliği Allah'ın ona o verdiği yetkiye Allah'ın bizim için izin vermesini talep etmedi. Ama bunu doğrudan doğruya Resul'den isteyemeyiz. Şefaat etselahiyetliği kılmış olmasına rağmen onu bu noktada vesileliğin de üstüne taşıyıp sanki o makam onunmuş gibi. Ondan talep edir, edemeyiz. Çünkü onu talep makamı Allah razı ve celle'dir. Veyahut bunu biz nasıl talep edebiliriz? Allah'ın bizi şefaatçilerin şefaatine nail et diyebiliriz. Ama bir deli için ondan şefaat talep etme veyahut diyelim ki kızıp atmaya nefsi halasına de ateşten satın alın yarın benim size fayda olmaz diyorum. Ateşten sizi kurtaramam. Şimdikiler öyle bir noktaya gelmişler, aracılığı geçmişler, vesileliği geçmişler. Ne diyor? Bizim tarikata intisap edersen, Efendi Hazretleri seni elinden tutar, sıratı geçirtir. Hatta öyle ki diyor, bizim tarikatımızdan birisinin defnedildiği kabrin yanında etrafındakileri de ateşten kurtarır, şefaat eder diyor. Şimdi dikkat ederseniz, vesilelikle başlıyorum kıyasla, ondan sonra kendilerini Resul'ün dahi olmadığı bir makamda gösteriyor. Resul halasının kızını bile burada kız kurtarmaya Halası ve kızı Resul bizim şefaatimizdir Allah katında değil. Amellerin terki, Resul'ün bize şefaat etmesinin önünde vesile, engel olmamaktır. Yani biz eğer Resul'e itibar edersek Allah bizi seviyor. Resul'e itibar etmeden Allah'ın bizi sevmesini istemek sadece bir iddiadan ötü. Resul'e itibar edilmediği müddetçe bu da mümkündür. Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz diyorlar. Şimdi allah Azze ve Celle şefaatin kendisine ait olduğunu ancak kendisinin izin verdiği şefaat edebilecek ve bir de onlar yani şefaat etme salayeti verdikleri Allah'ın izin verdiklerine şefaat edebilecekler. İstediğine şefaat edemeyecekler. Burada tabi bunların hepsi birer imtihan süreci. Resul'e itaat etmede bir imtihan. Resul'e ittiba etmede bir imtihan. Allah'ı seviyorum demede bir imtihandır. Bu vesileler de bu imtihanların araçlarıdır. Bunu karambola getirir mi keliple? Birbirine karıştırarak takdiyetle alt üst edemeyiz. Kendimize göre bir değil anlayışı ortaya çıkarmamız mümkün değildir. Ve burada sonra Subhanehu ve Teala amma yüflikun Onların bu ortak koştuklarından yani haşa bunların bu ortak olarak koştuklarından bunları Allah emretmiş gibi gündeme getirmelerinden Allah münezzehtir. Yani Allah vazgelle onların ortaklıklarından münezzehtir diyor. Şimdi bu iki ayeti yan yana aldığınızda, ister istemez yine mücedred bir okuyucu makamında kalsanız bile mücedred bir Kur'an okuyucusu, hadis şeritleri şerifleri bir okuyucu olarak ele alsanız, tabii ki her ne kadar alt seviyeden örnek de derse bunları okudukça ister istemez zihniniz daha farklı algılamaya başlayacak. Bunları karşılaştıracaksınız. Şimdi Resul, ayet-i kerimeden bunun bir yanlış anlamı da Ter Tercümesi de mümkün değil. De ki, Muhammed, ben kaybın anahtarları benim elimde değil. Ben kaybı bilmem diyorsam, birisinin kalplerden geçene biliyorum demesini ne kadar doğru bulursunuz? Haa, biz illa o bilir demiyoruz. Allah ona bildiriyor deriz. Halbuki tür bir şeyleri sadece Allah vahiy yoluyla Resullerine bildiriyor. Ve onun dışındaki kimseye de bildirmemiş. Birilerinin rastgele isabeti cinlerin haberiyle halcıların, kahimlerin yaptığı gibi yapma bilme değil. O onlarla da bir imtihan edilme süreci yaşıyoruz ki o da farklı bir boyutta ele alınması gerekiyor. Burada eğer aynı şekilde bir okuyucu niteliğinde gitsek Mekkelilerin Allah'tan gayri Evliyalar, yani dostlar edilmeleri bunlar kimlerdi dediğimiz zaman inanın bunlar mekkelerden müşahhas salih kimseler olduğunu görür. Burada Allah katında naz ve niyazlar geçerliydi demeden biraz haklılıkları var. Çünkü onları o makamda görürsen ki Aslen İbn Abbas'ın naklet ettiğine göre de o toplumda sarık bilinen kimselerdi. Ama o toplum bunların iyiliklerine sebep onların istemediği, talep etmediği, hak etmediği olmadıkları bir makamı verdiler onlara. Tabii ki bunu gün be gün onlara aktettikleri kutsiyet ile, onlara yakıştırdıkları kutsiyet ile çoğalttılar. İsimlerinin istikredilmesi, onların suretlerine bakılması, anmaları mesela ...Türkiye'deki meşhur yaygın tarikatlardan birisinden e, silsile tısaadat dedikleri bir şey vardı. Yani o tarikat mensuplarını silsile yoluyla zikir gibi sohbetlerinde anarlar. Zikir gibi anarlar. Bunu Nuh Aleyhisselam'ın kavminde görüyoruz. Şeytan gelip onları aldatırken ister misiniz bu halinde muhterem gördüğünüz kimselerin resimlerini toplandığınız meclislere asalım... Onları gördükçe ibadetle şevkiniz ve gayretiniz aktar. Bu onları sapıtma sürecindeki bir merhaledir. Ne zaman ki onlar öldüğü çocukları geldi dünyaya, onlar onlara ibadet eder oldular. Yani onların başladığı hata, onların zamanındaki seviyede kalmadı, kendilerinden sonrakiler onları daha dökde da yittiler. Şimdi baştan bunun saptırıldığını düşünün, öyle bir noktaya gelindi ki, öyle bir noktaya gelindi, ee, artık hocaları, şeyhleri, Allah'a Allah'ın sahip olduğu sıfatlarla nitelendirilir oldu. Öyle öteye gittiler ki bunlar yanlıştır, bunu yapmayın diyene, işte bunlar bizim büyüklerimizi, efendilerimizi tekbir ediyor, kafir görüyor, böyle görüyor diye bir ithamla yaklaştılar. Yani hırsızın yahut olup ev sahibine haksız çıkardığı bir konuma düşündü. Bu da bizim bu meseleleri bunlara anlatmadan Geç kaldığımız, zorlandığımızı ve ifade edemediğimizi düşünün. Yani net bir şekilde ifade edemediğimizi düşünün. Ee, Kendimizde hata buluyoruz, onları haklı çıkarmak için değil. Daha çok şey yapmamız gerektiği için. Onları hatalarında e, tek başına itham etmiyoruz. Bizim de onların hatalarında kalktılarımız var diyerek bunu da insanlı olabilmek için söyleme zorunda kalıyoruz. Daha önceki derslerde de anlattığım gibi Bunlar Mekkelilerin lak, uza, Menat gibi vesile edindikleri kimselerdi. İtaat boyutunda vesile edilmeleri vardı, ittiba boyutunda vardı, örnek alma boyutunda vardı. İtaat Resul edip, ittiba Resul edip örneklik doğdu. Onun dışındaki hiç kimse örnek alınmaz. Sadece Allah Resulü'nü örnek almadan izah niteliğinde bir şey sergilediyse, yani Allah'a tevekkül boyutunda yaptıkları şey bu toplum tasavvuf elinden mi bunu örnek alır, sahabeden mi? Ayetten mi, madisten mi? Kendi şeyhlerinden alır. Çünkü bir sofinin tevekkülü, Ebu Bekir'in tevekkülünden yedi kat daha üstün geçiyor. Şimdi, bunu böyle kayıt alınca kendi tasavvufi musikisini bilen Kur'an okumaktan yedi vecikle üstün diye biliyor. Daha da ileri gidiyor, şeyhini görmek, Allah'ı görmekten 70 derece üstün diyebiliyor. Bu adamların bu mevzuları geçtiği kitaplar bu toplumda, bu insanlara dini öğretmede vesilelerdi. Resul vesilelikten geçilmiş, hakiki ilim ehlinde geçirmiş, bu insanlar vesile olmuşlar. Bu insanların kitapları ilim ehli tarafından, yani cidden ilim ehli bilinen insanlar tarafından, Sakındırılmış kitaplardır. Bizim bu mevzudaki biraz ihtiyatlı tavrımız, hareketimiz ise tevhidi anlatmadan önce insanlara ilah makamına oturttukları, kendileri bunu kabul etmiyor, ilah edindikleri kimselere tüzün niteliğinde anlayıp tevzide kulak tıkamalarından korktuğumuz için. Evet. Burada şimdi anlaşılması gereken ikinci merhalede. Tebessül ve vesilenin lügat anlamı. Vesile araç niteliğinde. Yani seni e, tevessel veyahut tevessel ila fulânin, tevessel bir şeyin, yetevesselu tevessülen fe huve mutevessilun fa'ilidir. Mef'ul ise mutevesselundir yani. Vesile araç. <gülüyor> itaati gerçekleştirmeden, yani kulluğu gerçekleştirmeden bacık kılınan sebep neyse, onu gerçekleştirilmesinde farz kılınan, bacık kılınan neyse, ona o araca tevessül edip yapışmadı. Yani onu sözlü söylemek ve fiili bir şekilde onu uygulamaktır, yani yapmaktır. O aracın meşruluğu önemlidir diyeceğim. Şekli, hoşumuza gittik, o boyutta dolayabilir anlamında. ilah gitmeyeceğinden değil. Aynen, adem, meleklerin Adem'e secdesinde, meleklerin Adem'e secdesi, içlerinden birisinin, iblisin hoşuna gitmeyen bir fiydi. İbn-i Abbas burada diyor ki ona, kimin kime secde değil, kimin daha eftal olduğu değil, aslında... İbli, meleklerin Adem'e secdesi itaat diyor. İblis bu itaatten imtina etti diyor. Yani Adem'e secde etme Allah demişse kim olursa olsun bu ona itaatti. Onu kendinden bir başkasından eftal görme anlamını taşımıyordu. Onun için buradan biz vesileyi anlatırken be. Bu ayetler hakkındaki gelen sözlerden e, benim izah etmeden mevzuyu aydınlatmadan ıslahı yönüyle ele alan Şantik Rahim Allah'tır ki edva Beyan isimli tefsir kitabında bu ayetin izahında bunları zikrediyor. Diyor ki اَيْلَمُ اَنَّ جُمْهُرَ الْعُلَمَاءِ ''Ala ennel murada bil vesiletuhuna vel kurbetu ila Allah-u Teala'' ''bimtisali evamirihi ve cittinari nevali'' ''Ala Diyor ki burada, ayet-i kerimede diyor ya, ayet-i kerimede diyor ya, Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Ona ulaşmada vesileler edin. Arkasından da Allah yolunda cihat etmeyi emretiyor. Çünkü cihat, onun rızası, rızası, onu razı eden amellerdendir. Diyor ki, bilin ki diyor, ulemanın cumhuru, hepsi. Buradaki vesileden muradın, وَالْقُرْبَةِ اِلَى ve Allah'a yakınlaşma. Yani ona yakınlaşma vesileler edin. O bizi nasıl sever Resulü itibariyle? O bizden nasıl razı olur? Böyle. Onun razı olduğu söz, düşündeki ne varsa bu da Kur'an ve sünnettedir. Sonra ne diyor? Allah'ın emirlerini yapıp nehirlerinden sakınma ama Ala Muhammed, Muhammed ﷺ getirdiklerine muvakkif olarak. Yani o besilenin emri, vücubiyeti ayetlerde gelmiş olsan, onun nasıl razı e, tatbik edileceği Resulun tarifindedir. Nasıl namaz Allah'ın emri, ama tatbikini de Resul'e yaptırmış benim nasıl beni nasıl namaz kılar gördüğünüz öreceğiz. Sahabe birçok meseleden herkim Allah Resulü'nün namaz kıldığı gibi namaz kılmak isterse böyle yapsın. Birisinin solunu sağın üzerinde görür, gelip değiştirir, biz ne biler böyle yapmak lazım. yani burada Resul'e, Resul'in getirdiğine muvafık olarak Allah'ın emirlerine ittiba, yasaklarından sakınmak nedir? Katkıyetle bir emri yerine getirmeden o emrin Allah'tan mı, Resul'den mi olduğunu bilmediği. Bir nehi ise sakınacağımız Allah'ın mı, Resul'ün mü nehyetini dinlenir. Onun dışında hiç kimsenin katiyetle ne ibadetin tarifinden ne de bir emrin emredilmesinden ne de bir yasağının yasaklanmasından onun dışında hiçbir kimsenin sözü öne geçirilmez. Bunun için diyoruz biz hiçbir zaman Resul'un dışındaki hiçbir kimsenin sözü Resul'ün sözünlerine geçirilmez. Ne anlam taşıyormuş burada? Resul'ün dışındaki birisinin sözü Allah'a kullukta vesile olarak kullanılmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir amelin tatbikini çok vecil bir şekilde yaptıysa bunu daha çok yaparak ondan daha çok yaparak Allah'ın rızasını tahsil etme gibi bir anlamı namaz. Mesela Resul'e geliyor birisi birkaç kişi Ayşe Valdemiz'e geliyor Resul'ün amellerini soruyorlar. Yani onların görmediği sizin bildiğiniz bir şeyler var mı diyor. Ayşe validemiz anlatıyor birisi diyor ki ben artık bir evlenmeyeceğim. Evlenmeden Allah'a kumlukta yakın olamazsın. Aksine seni uzaklaştırır. Bu sadece ruhbanlıktır. Artık bundan sonra hep oruç tutacağım diyor. Her gün oruç tutarak Allah'a yaklaşamazsın. Resul oruç tutulacak günleri en son noktada ne tutulacak da söylemiş. Yani en uç noktada ben bunu da yaparım, bunu da yaparım diyene o zaman bir gün tut, bir gün ye. Davudun orucu. Ben daha fazla da yaparım, bundan başka yoktur her gün oruç tutarak birisi Allah'ın kulluk takdimidir. Aynen bazı ibadetler de Resul, diyelim ki teravirde 8 rekat kılmıştır. Ne Ramazan'da ne de Ramazan'ın dışında bundan fazla kılmamıştır diyor. Aksine 6 kılmıştır, 4 kılmıştır, 2 kılmıştır, ne kadar uzun sure okuduysa o kadar yapmıştır. 20 kılarak, 60 kılarak katiyetle Allah'ın rızasını kazanırız. Yani vesileleri de tercih ederken bunu yakalamamız gerekiyor. Sonra diyor ki Zira Resulü kastediyor لِأَنَّ هَذَا وَحْدَهُ هُوَ تَرِيقُ الْمُوَفِّلَةُ اِلَى اَرْضَ Azza عَزَّ وَجَلَّ Çünkü Resul Allah'ın rızasını kazandıracak bütün vesileleri öğretmeden tek ulaştıran kişidir. Allah'a nasıl inanmamız gerektiğini bize haber veren oldu. Ona nasıl kulluk eda etmemizi bize öğreten oldu. Onu nasıl razı edeceğimizi bize öğreten yeni oldu. O zaman onun dışında katliyetle bunu düşünmemek gerekiyor. O zaman bu derslerin tamamından e, hareket ederek ele aldığımız bir nokta var. Bir, kevessül denildiğinde şu anlattıklarımızın, ee, anlaşılmadan yoğun baskısı neticesi Allah'la kul arasında vesile edilmek haramdır sözünü net söylemeden evvel vesile Allah'a bizi ulaştıran araçlar meşru ve gayrı meşru diye iki olur. Meşru olan vesile var gayrı meşru olan vesile var. Bu sefer meşru olan vesileyi ana hattıyla Allah'a yaklaşmada vesile olan şeyler ya Kur'an'da ya da Resul'ün sünnetinde olmalıdır. Onun dışındaki hiçbir şey bizi vesile Allah'a ulaştırmaz. Aksine ulaşmaktan olur. Bu sefer bu ne yapar? Meşru olan vesileleri ki, bu denli yaydıktan sonra iyi bir Kur'an ve sünnet okuyucusu olmasıdır. İyi bir Kur'an okuyucusu, iyi bir sünnet ve bunları da iyi öğreten kimselerin sohbetlerinde bulunmak gerekiyor. Her halükarda öğrettiği Kur'an'a ve hadise dayanıyorsa bunu doğrudan, direkt çatmalarla değil, hiçbir kimse gelip inanan birisi sadece hadis inkarcıları bunu neşkeder, onu da doğru demiyorlar. Resulün sözlerinden uzak kalın demezler size. Ama her sözün Resulü, Resulün söylediğine inanmayın der. Farklı bir yoldan, dolaylı yoldan sizi uzak tutarlar. En masum gördüklerimizden hadi hadis okuyanlar sapıtır diyebiliyor. Maalesef bunlar tevhideli olarak geçiniyorlar. Aksine Kur'an'a bakın, sünnete bakın. Sapmamak için, dalalete düşmemek için bize örnek gösterilen bu. Allah Resulü diyor ki tereddül fikum emreyni. Size iki şey bıraktım. 12 ikisine yapıştığınız müddetçe bu iki vesileye katiyette sapıtmasını. Kitab-ı Allah ve sünneti. Allah'ın kitabı ve benim sünnetimi. Kur'an'da ihtilaf ettiğinizde diyor, münaza ettiğinizde diyor, Allah'a, kitabına, resule ve sünnetine havale edin diyor. Birisi birisi kim makamı, mevkisi kim olursa olsun hadis okuyan sapıtır dersen bu Resul'ün sözüne doğrudan tersidir. Her ne kadar kendisi bunu dolaylı da dese yani dolaylı nasıl izah etmeye kalkıyor? Bir ayet yanlış anlayabilirsin diyor. Bir hadisi yanlış anlayabilirsin diyor. Bu söz doğru mu? Doğru. Yanlış anlayabilir miyiz? Yanlış anlayabilir. Sahabe de yanlış anlayabilir. Bir hadisi de yanlış anlayabilir. Ama buradaki esas kilit nokta neresi? Yanlış anlamak doğrudan göre bir başkasının sözüyle amel edip etmekten çok çok hayırlı. Yanlış anlamada masum olabilirsin. Bu hata güzel gülüyor. Ama yanlış birisini tercih ettiğinde ona aracı koyduğunda inan o yanlıştan kurtulmak çok zor. Evet. Bina enale İstersen burada kalsın Çünkü bu takviven 4-5 Dertlik Soru sorabilirsiniz Soru sorabilirsiniz Şimdi Mekkeli müşriklerde Mekkeli müşriklerde vesile edilmeyi anlatırken Onların Allah'a ibadet ettiğini Ama yaklaşmayı Yani yapılan bütün amelleri Allah'a yaklaşmak için Yaptıklarından bahsettiniz Allah'a inandıkların Allah adına takdim ettikleri ibadetler var. Ama bunların içinden bulaştırdıkları, noksanlaştırdıkları, ziyadeleştirdikleri ameller. Diyelim ki onlar namaz kılıyorlardı. Haç yapıyorlardı. Burada ne yapıyorlardı? Haç'a gelirken Safa ile Merve'yi sahi etmeden önce Merak'ta beni kalbini ziyaret ederek gelmeleri. Nişat koşur. Değilse bu hareket günah. Yanlış bir şey diyor. Yani aslı doğru. Aşk bir ibadet. Ama buna karıştırdıkları şeyler var. Şimdi hocam şirk kelimesinin kökü şereketen yani ortak koşmadan geliyor ya burada ortak koşulan bir şey var mı normalde görülen? Yani Allah'a yaklaşmak için yapılan bir şey var burada. E, burada niyet doğru Allah Allah'tan başkasını yani evliyaların yani ibadet ediyorlar. Bu da bizim buna şefaatçiler mi diyor ve o kelime orada atladı mı Allah başındaydı? Allah'a ee, onlar Mekkeli müşrikler Allah'tan gayri ilah edinme, gayri meşhur vesilelere terösl ederek şefaatçiler edinerek. Allah'tan gayrına ibadet etmeleri. Bu Allah'tan gayrına ibadet etmeleriyle şirk ile itham edilmelerine seroluşturur. Biz şimdi buradan e, tahlil ederken dedik bir Allah'tan gayrı ibadet edindik e, Allah'tan gayrı edindikleri evliyalar var. Onlara biz şundan ibadet ediyoruz diyor. ibadet almadık. Buradaki ibadet. Onlar bize Allah'a daha çok yaklaştırırsınlar diye şefahatçı aracı edindir. Bu aracı edinmek için Allah'a kulluk diyor. Bunlar da diyor ki biz onlara bunun için yapmıyoruz diyor. Yani aracı ediniyoruz sadece. Onlar aracı edindik diyor. Allah ise onları ibadet etmekle itham ediyor. Allah'tan gayrına. Sonra öbür ayette de Allah'tan gayrını hem ibadet ediyorlar. Yani ne fayda verecek ne zarar verecek etkiler. Sonra da onlar bizim Allah katında şefaatçilerimiz diyorlar. Bizim bu meseleyi anlamamız geçmiş ümmetlerin dalale sebepleri dedik ama... Önce Allah Resulü'nün muhatap olduğu toplumda bakıyoruz. Mekke'liler iyi niyetle, Allah'a daha çok yaklaştırmak için. Aslında şu anki topluma baktığınız zaman evliyaları aracı edilmede onları sevmede ne yapıyorlar? Bunlar Allah'a, biz Allah'a daha çok yaklaşırsınlar diye yapıyoruz. Niyetleri kötü mü? Mekke'lilerin de kötü değil mi? Bunların inandığı, yaptığı şeyleri onlarda da görüyordum Çok da, da tekrarlamışıldık. Ebu Cehil'i şu an görseydik hacem derdi? Birisi Allah yaratıcımdır. Allah razı Öldüren, yaşatan Allah'tır diyorsa namaz kılıyorsa, oruç tutuyorsa bunlardan farkı ne? Bir, birisi şu an bu ortamda Allah yaratıcımız, geri o yaratmıştır dese yazak olan Allah'tır dese onun imanını etmiyor Normal. Ama mevkelilere bakıyorsun. Ne kusurları var? Ha, normal babalarından gelen bazı ibadetlerdeki arızalar var. Allah Resulü diyor, müşrikler güneş önce Arafat'tan inerlerdi Müjdelife'ye doğru. Biz güneş battıktan sonra inacağız diyor. Gördüğünüz gibi onlarda da vardı bu ibadet, bizde de var. Allah Resulü sadece yanlışları düzeltti. İslamda evvel de namaz vardı ki Ebu Zerif'in ifadesiyle. Ha, İslam'da da namaz emredildi ama düzeltildi bazı padişeyle. Onun için biz teslim etmiyoruz mesela ileride biraz daha sonra gelir herhalde. Biz Mekke'lere inen bu ayetleri anlattığımızda ilk itirazları şu oluyor. Ee, mesela bir zaman İmraniye'de bir İmam-ı Azam Meşcid diye bir meşid var oradaki bir sohbette. Birkaç tane de molla vardı. Efendi konuşmasını beceren birisi. Hocam dedi Mekkeliler'e inmedim bu ayetler. Onlara inmedim. dedim. Peki nasıl bunu Müslümanlara kullanılırız dedim. Şimdi biz şunu biliyoruz. Ayetin nüzulü has bir sebebe binaen de olsa onun hükmü anıdır. Orada onlardan bizi bırak Mekkelilerden Mekkelilerden önceki Yahudi ve Hristiyanların dalaletlerinden de sakındırmıştır değil mi Allah razı ve Allah. de bunların içinde. Onlar ne yapıyorsa aynısını yaparsak o hükmü biz de giyelim. Hocam yeri göğü yaratanın rızıklandıranın Allah olduğuna inanmakla beraber bu, bu yani Allah'ın şirk dediği bu ameli yapan tek kişi üzerinden yani bu iki ameli tek kendisinde barındıran bir mehaletine nasıl birleşecek? Davriye Şimdi burada anlamamız gereken şey şu. Ee, bu insanların müşrik olarak itham edilmelerine sebep olan şeyler bizim çok basit gördüğümüz şeyler değil mi? Bunu anlayacağız. Haşa, e, Muhammed bin Abdülvahab'ın da dediği gibi bazı pisliği bizim ortamımızda daha kötü görüntü. Bak Mekke'lerde ilhat yok. Yani bizim e, bizim Lat'ın uzamın şöyle gücü var. Yani göğ, o idare ediyor diye bir kutbul aktar diye bir iddialarını duydunuz mu? kendi böyle bir iddiaları onlar rahatlıkla Allah'a ortak koşuyorlar ama bir sıkıntıya düştüklerinde Allah'a yönelip ona yalvarıp yakarıp ona iltica ediyorlardı değil mi? karaya çıktıklarında tekrar şirk devam ediyorlar bizimkiler sıkıntı anında da medet yaptı Kadir Geylani diyor rahatlıkla da diyor hangisi daha pislik her bu insanlar akıllarını başlarına alıp oturup 10 dakika bu sohbeti dinlesinler. Yine de içinden bunların maneviyattan hazzı yok ki bunları anlasınlar derler. Tabii. Biz de deriz ki ancak maneviyattan hazzı olan Kur'an-ı Sünneti Evet. evet bu sohbetin başı tevessül ve ahkamı. Başka soru var mı? Bir de kim profille çalışan Bir Soru bu kadar mı? Peki. Granma sen Bunu mu?